Ronnie Ware bir hemşire e, ölüm döşeğindeki hastaların son haftalarına refakat ediyor. Dolayısıyla onların, psikoloji, onların psikolojilerini çok iyi biliyor. Ve The Top Five Regrets of Dying diye de bir kitap yazmış. Bütün deneyimlerini topladığı. Ve bu ölüm döşeğindeki hastaların tamamına yakını en çok şu beş şey hakkında pişmanlık duyuyor. Ve tahmin edersiniz hepsi... Keşke ile başlıyor. Keşke kendi hayatımı yaşama cesareti gösterebilseydim. Keşke o kadar çok çalışmasaydım. Keşke duygularımı açıklama cesareti gösterebilseydim. Keşke arkadaşlarımla daha fazla görüşseydim. Keşke daha mutlu olmama izin verseydim. Dikkat edin buradakilerin hiçbiri maddiyatla, parayla alakalı olan şeyler değil. Hepsi, en, en, özellikle en içteki, başkalarının değil kendi hayatımı yaşayabilme cesareti gösterebilseydim, en sondaki de özellikle daha mutlu olmama izin verseydim. Ee, çünkü e, insanlar ölüm döşeğinde pişmanlıkların en büyüğü yaptıklarından veya hatalarından değil, Yapabileceği halde yapmadıklarından dolayı pişmanlık duyuyor. Önemli olan çünkü hayatı uzun değil, iyi yaşamak. Yaklaşık 14 yıl önce kurumsal hayatın, profesyonel hayatın, 12. 13. yıllarındayım, 16 yıllık kurumsal hayatın, artık bir şeylerin ufak ufak dank etmeye başladığı zamanlar. İşte iyi okullarda okumuşsunuz, iyi şirketlerde başlamışsınız, Procter Gamble gibi. Daha sonra bir uluslararası bir reklam ajansında, Alice B. videoda bir uzunca bir dönem var, 5 sene kadar. Daha sonra Nissan Otomotiv, daha sonra Comili, daha sonra bir Nicholson International diye bir headhunter ve en son da Turkcell. Ee, ve her bir geçiş e, daha büyük sorumluluklarla, daha büyük yetkilerle olmuş. Yani daha da fazla para kazanmaya başlamışız. Ee, aldığınız sorumluluklar, yetkiler büyüdükçe masalar büyümeye başlamış. Örneğin eskiden ortalarda otururken daha sonra cam kenarına doğru oturmaya başlamışız. Daha sonra cam kenarındaki masamız bir pozisyon atladığımız için 10 santim büyümüş. Hatta daha sonra bir 10 santim daha büyümüş. Veya daha sonra odalar verilmeye başlanıyor. Sekreterler, asistanlar, arabalar, arabaların markası değişmeye başlıyor. Üst modellere geçiyorsunuz. Yani kısacası bu hayatta eğer işinizi düzgün yapıyorsanız... Dürüstseniz, çalıp çırpmıyorsanız, işe vaktinde gidip geliyorsanız, işte oturmanız, kalkmanız, kıyafetiniz düzgünse ve sizden beklenilen işi en azından minimum seviyede yapıyorsanız, normal şartlarda dışarıdan bir etken olmadığı sürece o iş yerinde çalışmaya devam edersiniz. Fakat ne zaman ki pozisyonları atladıkça size öyle bir ortam sunulmaya başlanıyor ki, gerçekten kendinizi bir bok zannetmeye başlıyorsunuz. Öyle zannetmeniz isteniyor zaten. Çünkü şirketler bütün eğitim programlarıyla sizi çırpınıyorlar değerli hissettirmek için. Fakat yapacak bir şeyleri yok. Çünkü her şey işte ne yapabilir? Eğitime gönderebilir. İşte belki bir tatile gönderebilir. Belki bir performans değerlendirmesinde bir çıt daha fazla puan verip daha fazla para almanızı sağlayabilir. Dikkat edin hepsi öyle veya böyle bir şekilde maddiyatla alakalı. Fakat biz insanların en çok istediği şey esasında samimiyetle, gerçek anlamda insan yerine konulmak. Gözlerimin, gözlerimizin içine bakıldığında benim için değerlisin, yaptıklarından çok bu insan olduğun için, sen olduğun için sen bu şirkette çalışıyorsun. Oysa verilen mesajlar, biz çok değerlisin ama yarın o şirketten çıktığın zaman hiçbir şey değişmez şirketten. Her şey geriye döner. Dikkat edin, okul zamanlarından itibaren hep biz başkalarının gözünde adam olmak üzere başlıyoruz. Örneğin annemizin, babamızın, hocalarımızın, iyi not alacağız ki onların gözünde, hocalarımızın gözünde adam olalım. Çok fazla yaramazlık yapmayacağız veya iyi notlar alacağız. Annemizin, babamızın gözünde adam olalım. İşte derslerimiz iyi olsun, üniversite sınavı kaz kazanalım, daha sonra bir işe girelim. İşte bu sefer patronumuzun gözünde adam olalım. Evlenirsek o zaman eşimizin, çocuklarımız olursa işte çocuklarımızın. Dikkat edin her dönem neredeyse hep başkalarının gözünde adam olma, öncelikle başkalarını mutlu etmek üzerine kurgulu bir hayat yaşıyoruz. Ta ki belli bir şeyleri yaşadıktan sonra, belli evreleri geçirdikten sonra insan belki de artık kendine bakmaya başlıyor. Ve umarım çok geç olmadan da. Biraz önce bahsettiğim o kurumsal hayat, profesyonel hayat. Biz sadece şirketlerde maruz kaldığımız bu duygusal terapilerin dışında aynı zamanda izlediğimiz filmlerle, dizilerle, reklamlarla, arkadaşlarımızla, çevreyle esasında bizler için yaratılan adına da kimlik denilen hapishanelere konuyor. Ve çoğu kez bunun farkında bile olmuyoruz. Sonra da o kimliğin esiri oluyor. Ve mutlu olmanın sadece bir yoldan ibaret olduğunu unutuyoruz. Bizler dört duvar ev almak için on sene boyunca bankaya kredi ödüyoruz. On senelik ömrümüzün olduğunu bilmediğimiz halde. Çünkü bize dayatılan gerçek şu, bu işin yaşlılığı da var. Garanti altına al geleceğini. Dört duvar hapishanenin geleceği garanti altına almak olduğu bizlere default doğru olarak veriliyor. Veya buradaki diğer şeyler. Bugün artık kendime şu soruyu sormaya başladım. Tunç, sıkıcı ve rezil bir hayat yaşıyorsam hak ediyorum. Sıkıcı ve rezil bir hayattan kastım maddiyat değil. Biraz önce söyledim size, iyi imkanlarla geliyor her şey. Ama mutluluğun parada olmadığını fark etmeye başladığımız bir an var. Çünkü bütün bunlar esasında bizlere sunduğu konforlu bir uyuşukluk. Sonra dedim ki, Tunç, sen yeteri kadar mutsuzsan, o zaman bu durumu değiştirmek için her şeyi göze alırsın. Hatta almakla kalmaz, adım atarsın, risk alırsın. Çünkü yeteri kadar mutsuz değilsin, sorun öyle olduğunu sanma. Ve sonra, bu 14 yıl kadar önceden bahsediyorum, iki ay gibi kısa bir sürenin içerisine, ...şu olaylar sığdı, dört tane dramatik olay sığdı. Anne vefat etti, anneyle aramızda aşk vardı. İkincisi, çok severek evlendiğim ve severek de boşandığım, hala da çok saygı duyduğum, eşimden ayrıldım. On yıl boyunca bizle birlikte uyuyan köpeğimiz vefat etti. Ve iş hayatında, şirkette çok ciddi sıkıntıların, değişimlerin olduğu bir dönemdi. Bu dördü birden, iki aylık süreye sığınca... Dedim, Tunç bir şeyler oluyor. Sana burada bir mesajlar var. Sonra dedim ki, anneyi toprağa verirken şu soruyu sordum kendime. Tunç, iki yıllık ömrün kaldığını bilsen, bugün yaptıklarını yapmaya devam eder misin? Kendime, sevdiklerime ve yapmaktan haz aldığım şeylere vakit ayırmak yerine, para uğruna, Güç uğruna, kariyer uğruna yaptıklarımı yapmaya devam eder miyim? Veya ayıp olmasın diye. Görüştüğüm insanlarla görüşmeye, gittiğim yerlere gitmeye, toplantılara, normal şartlarda selam vermeyeceğim insanlara, insanları seviyormuş gibi yapmaya, yani mış gibi yapmaya devam eder miydim? Tabii ki bu soruların hepsinin cevabı hayır oldu. İnsanlar enteresan, hiç ölmeyecek gibi yaşıyorlar, yaşıyoruz. Ancak en büyük korkumuz da ölüm. En büyük korkumuz ölüm olduğu için de bu sefer adım atmıyoruz, risk almıyoruz. Krishnamurti der ki, sizce yere düşen bir yaprak ölümden korkar mı? Bir kuşun ölümden korkarak yaşadığını düşünebilir misiniz? Kuş ne zaman gelirse o zaman tanışır ölümle ama ölümden endişe duymaz. Böcekleri yakalaması, yuva yapması, şakıması, tadını çıkara çıkara uçmasıyla yani daha çok yaşamakla ilgilenir. Kuşların kanatlarını çırpmadan sadece rüzgarda gökyüzünde süzülüşlerini izlediniz mi hiç? Ne kadar ebedi bir zevk içinde görünürler. Ölümden endişe duymazlar. Ölüm gelirse problem değil. Yok olurlar. Sonrasında ne olacağı ile ilgili bir endişeleri yoktur. Bir andan diğerine doğru yaşarlar. Biz insan oğlu ise bizler her zaman ölümden endişe ederiz. Çünkü biz yaşamıyoruz. Sorun bu. Biz ölüyoruz. Peki. Böyle gelmiş tamam da böyle mi gitmek zorunda? Sahi, neden bir ömre birden çok hayat sığmasın ki? İşte bu sorulardı beni tekrar kendime getiren. Evet bizlere bir takım kartlar dağıtılıyor doğru. Hangi zaman diliminde, hangi anne babadan doğacağımızı bilmiyoruz. Hangi memlekette, hangi dili konuş, ilk öğreneceğimizi de bilmiyoruz. Seçemediğimiz şeyler bunlar. Ancak daha sonra kartlar bizim elimize dağıtıldıktan sonra en azından belli bir yetişkinliğe geldikten sonra bu kartları hangi masalarda, hangi zamanlarda kimlerle oynayacağımız esasında bizlerin kararı. Hangi kartı ne zaman atacağımız, hangi kartı ne zaman alacağımız bizlerin kararı. Çünkü hayat bizim elimizde esasında. Ama biz en başında da konuşmuştuk, biz başkalarının hayatını yaşamaya odaklandırılmışız. Çünkü hep başkaları... Bizim adımıza mutluluğun tarifini yapar halde. Nereye geldi durum? E, bütün bu yaşanılanlar bana dedi ki, kimse esasında beni hayal kırıklığına uğratmadı. Benim en büyük hayal kırıklığım kendi zafer tanımımdı. Her gece yattığımda yeni güne uyanmadan önce şu soruyu sorar haldeyim artık. Bunu hala devam ettiriyorum. Yarın sabah uyanabilecek miyim? Ve yarın sabah uyandığım zaman ne kadar güzel bu sabah da uyandın artık diyorum. Yaşananlar basitleştikçe zihnimde o zaman olayları da daha basit görmeye başlıyor ve daha basit, daha sade yaşamaya başlıyorum. Başka insanların gözünde basit görünmekte benim gözümde bir iltifat oluyor. Kendimi ne zaman hala zaman zaman oluyor ne zaman kendimi bir boks dört 4,5 milyarlık dünyanın 90 saniyelik, özür dilerim 90 dakikalık bir filmi çekilse bir saniyelik rolüm olmayacağını hatırlatıyorum kendime. Daralmam geçiyor. Veya kararsız anlarımda kendime şunu soruyorum. Tunç, iki yıllık ömrün kalsa hangisini seçersin? Karar hemen geliyor arkasından. Veya çok... Kızgın anlarımda, trafikte vesairede, de, Tunç her, şeyin, her neyse şu an kızdığın, bunu iki gün sonra aynı şekilde kızacak mısın? Hayır kızmayacağım. O zaman niye o iki günü satın almıyorsun? Şikayet eden memutsuz kişilerden uzaklaşmaya başladım. Çünkü çok sıkıcılar hepsi. Hayattaki sıçışlarımla dalga geçtikçe onları tekrar etmediğimi fark ediyorum. Ama ciddiye aldıklarımsa onlar hiç yakamı bırakmıyor. Ve hiç kimseyden bir şey beklememeyi öğreniyorum. Kolay bir şey değil ama daha zoru insanın esasında kendinden de çok fazla bir şey beklememesi. Kuş misali Kırşınamurt'un söylediği. Çok hayal kuruyorum, sayıca fazla olunca bir tanesi gerçek oluyor. Ve her gün en az birine, bir kişiye seni seviyorum diyorum. Dedikçe daha çok seviyorum. Çünkü sevdiklerime verebileceğim en değerli hediye esasında daha mutlu bir ben. Bir de içimdeki veleti daha çok dinliyorum. Örneğin bir gün kaştayız. Yanımda bir arkadaşım var şapkalı. Bir şeyler çiziyor. Kaplım şapkasını koydum. Mavi barın karşısındayız kaşı bilenler için. Orada hadi dedin, gel dilencilik yapıyoruz. Önümüzde şapka. İnsanlar geçiyorlar. Bak diyorum hadi çocuk çiziyor. Atsana bir lira. Abi manyak mısın sen diyor. Başka bir tanesi geçiyor. 25 kuruş atıyor. Bir tanesi 10 kuruş atıyor. Kimisi böyle şey gözlerle bakıyor. Ne yapıyorsunuz siz? Kimisi... Manya keyif alıyor. Hatta yanımıza gelip oturanlar var. Hatta bize akıl verenler var. Abi şöyle yapsanız daha çok para toplarsınız gibi. Kağıt para verenler var. Vallahi bozuk param olsa verecektim. Ver abi sen kağıdı biz bozarız dedik. Hakikaten kağıt para verip bozduklarımız oldu. Müthiş vakit geçirdik. İki saat boyunca 50 lirada para topladık. Fakat bundan daha enteresan olan şuydu. Mavi vardı oturan. Bir tane bir 55-60 yaşlarında bir abi masadan kalktı. Ve bize doğru geldi, elinde cüzdanı, cüzdanını atıp, Emre'ye vurdum böyle, oğlum Emre, zengin olduk. Hakikaten adam cüzdanı çıkarttı ya, kağıt para verdi, 10 lira. En büyük aldığımız kağıt parayı da oydu zaten. Abim dedim, yumruklaştık, çok teşekkür ederim dedim. Biraz oturabilir miyim yanınıza dedi, tabii ki dedim. Ben dedi, seni dedi, şeyden izliyorum, oturduğum sandalyeden izliyorum, dakikalardır. Bu nasıl bu kadar içten mutlu olabiliyorsun? Nasıl bu kadar çok gülümseyorsun? Nasıl bu kadar çok eğlenebiliyorsun? Abi dedim, etraftaki güzellikleri görmemek somurtmak zor olan. Sen niye dedim orada tek başına oturuyorsun? Esasında dedi ben kızımla geldim Almanya'daydım. Kızım dedi şu an otelde. Abi dedim kızın niye otelde? Onun cevabı herhalde sen de olmak zorunda. Sustu. Ben esasında dedi bir büyük bir holdingin oğluyum. Holding'in sahibinin oğluyum. Sadece kendimin değil, kendi evlatlarımın, torunlarının da geleceklerini garanti altına aldığımız kadar da servetimiz var. Ama dedi Tunç, ben senin kadar mutlu değilim. Abi dedim, tanımında bile para var. Evet, böyle gidersem mutlu olmazsın. Basit bak abi hayata. Kartını verdi. Ne zaman bir şeye ihtiyacın olursa ara beni Tunç dedi. Abi dedim, ben seni sağlığını sormak için ararım. Bir şey yapalım anlamında söylüyor. Abinin bu şeyi bile esasında ne kadar çok şey öğretiyor bize. E iç, i̇çimdeki veleti dinlediğim başka bir olay mesela, fikir atölyesinde bu başlattığımız faili meçhul kıyak oyunu. Bu bir tane bir kart. Tanımadığımız insanlara bu kartı yapmış olduğumuz güzellikle beraber veriyoruz. Okuduğunuz bir kitap olabilir, seyrettiğiniz bir DVD olabilir veya yoldan koparttığınız bir papatya'ya bu kartı ataşlıyorsunuz. Tıpkı bizim sizin çantalarınıza şu an ismini bilmediğiniz bir iş adamının TED, TED konferanslarına çok inanan, çok seven bir iş adamının sizlere faili meçhul kıyak yaptığı gibi. Veya beni reddettin. Sürekli barlara gidiyorum saf arkadaşlarımla. Bodyguardlar almıyor. Yandakine gidiyoruz almıyor. Ve yanımızda öyle insanlar var ki, sen benim kim olduğumu biliyor musun diyor. Ne bok olursan ol, adam almıyor işte seni. Siniri bozuluyor insanın. Ondan sonra dedim ki, bir şey yapalım. Reddetmeyi eğlenceli hale getirelim. Hayatta sürekli biz de birilerine hayır diyoruz ve bize de hayır denilmesi kadar doğal bir şey yok. Gittiniz bir barda birine bir şey ısmarladınız, kabul etmedi. Gidin kartınızı verin, beni reddettin deyin. Çünkü insanlar önce kendi hayatlarının devrimcisi olmalı. Bundan sonraki mottom, eğer becerebilirsem, şu gördüğünüz Volkswagen'i aldım, 79 model, şu an yaptırttırıyorum onu. Elimdeki arabayı satıp bunu aldım. Tek arabam bu olacak. Yaz, gez ve fotoğraf çek. Becerebilirsem şu an kendi hayatımın devrimciliğini bu yönde yapmaya çalışıyorum. Sağlıklıyız, özgürüz, sebebiliyoruz, hayal ediyoruz. O zaman bu zamana. Hepinizi yürekten kucaklıyorum. Teşekkür ederim.